Merhaba sudan gelene hoş geldiniz ben Akgün İlhan Bu hafta çok güzel bir konuğum var karşımda Mine Tekman ee, Bir senedir tanışıyoruz galiba ama sanki böyle yüzyıllardır tanışıyor gibiyiz değil Tabii mi Mine? De, aynen. <gülüyor> Mine hoş geldin öncelikle Hoş bulduk ee, Şimdi Mine'den çok kısa bahsedeceğim daha sonra sözü ona bırakacağım Bugün plastik kirliliğinden bahsedeceğiz Plastik kendisi zaten kirliliğin kendisi demek Biraz daha ee, özel olarak denizlerdeki plastik kirliliği aynen. diyelim. <gülüyor> evet denizlerdeki plastik kirliliğinden bahsedeceğiz. Şimdi zaten Mine yıllardır bu konu üzerine çalışıyor. Ama benim ona sormayı istediğim ilk soru nasıl bu konuyla ilgili çalışmaya başladı onu öğrenmek istiyorum. Ee, yani şey anlatmak isterdim böyle benim hep de bu konu üzerinde çalışmak ve ben hayallerimi gerçekleştirdim falan ama öyle bir durum yok. Tamamen tesadüfen ben buraya vardım evet. ee, yazılım mühendisi olarak çalışıyordum işte beyaz yakalıydım ondan Aha. sonra dalmaya başladım bir 12 sene önce çok sevdim dalmayı eğitmen oldum yetmedi dedim ki ben deniz biyolojisi okuyacağım işte tropik denizlerde renkli balıkları sayacağım dedim. <gülüyor> Master'a kabul edildim Avrupa Erasmus Mundus programında Bir baktım ki Kuzey Kutup Denizi'nde çöp sayıyorum <gülüyor> Balıklardan çöplere balıklardan, geçtim Balıklardan renkli balıklardan çöplere geçtim Ama çok memnunum Yani biraz böyle evet. rüzgarla gittim ama Çalıştığım alandan çok memnunum Evet Çok memnunum derken Hani zevk alıyorum diyelim Yoksa çok memnun olacak tablo da bir memnun şey, olacak bir tablo değil durum yok aslında. aslında Evet, evet. Şimdi yine konuşulacak çok şey var ee, ama önce herhalde şeyden bu plastik kirliliğinin boyutlarından bahsetsek denizlerdeki plastik kirliliği ne durumda biraz bize böyle rakamlarla anlatabilirsen. Ee, anlatırım ilerledikçe biraz daha e, detaylarına gireriz ama e, ya yani tablo kötü ama bu tablo çok yeni bir çalışma alanı bu denizlerdeki plastik kirliliği. Yeni işte. derken ne kadar yani kaç ee, sene yani son 10 senedir falan çok ileriye gitmiş durumda. Hatta son 5 senedir uçmuş durumda bu alandaki evet. çalışmalar. Ama çok yeni bir konu olduğu için standartlar olmadığından aslında çok kesin rakamlarla konuşamıyoruz. Çok hmm. büyük aralıklarla konuşabiliyoruz sadece. Belirleme yöntemleri de çok farklılık gösteriyor bir araştırmadan diğer araştırmaya. Ama kabaca işte yıllık e, plastik üretimimiz 350 milyon tona. ...ulaşmış durumda. 1950'de hmm. bu rakam 2 milyon tondu. Hani 2'den oh. 350'ye gelmiş durumdayız. İşte evet. 270 milyon tonunun... ...kıyı şeritlerinde üretildiği... ...atık olarak üretildiği... ...tahmin ediliyor plastik atık olarak. Ee, i̇şte bunun 5 ile 13 milyon tonunun... ...denize karıştığı tahmin ediliyor. Yani aralıklar hmm. aslında bakarsan... ...baya şey e, muamma şeklinde. Evet. E, ve buna karşın saydığımız rakamlar... Işte ...7 bin ile 270 bin arası parçacığın su üzerinde yüzdüğünü tahmin ediyoruz. Yani hmm. kocaman bir boşluk var. Bizim gördüğümüz aslında denizlere karışanın yüzde biri. Evet. Hani bu konuda da çok büyük şeyler var. İşte where is all the lost plastic diye başlamış bir çalışma var. Nerede bu plastikler? Nereye gidiyorlar? Evet. Aslında araştırmalar biraz da o yönde ilerliyor. Herkes böyle bir hmm. denizin altında kocaman bir çöp daha bulup işte meşhur hmm. olmayı hayal ediyor falan bizim <gülüyor> alanda. <gülüyor> evet. Ama e, sanırım hani meşhur olmak için çok çabalamaya gerek yok. Her tarafta e, bu plastik parçacıklar geziniyor. Denizlerimiz dolu. Sen zaten dalıyorsun. Hem dalış eğitmenisin hem de Fethiye'de bile mesela Türkiye'den bahsedersek dalıyorsun. Benim bildiğim Fethiye'ye gittiğinde son olarak e, daldığında yanına bir, bir poşet almıştı, Özellikle plastik evet. şey işte dalış şimdi. malzemesi olarak satılıyor bu. İşte deniz altından hmm. işte balık zıpkıncılar balık avlayınca içine balık koyarlar falan. Ben ne olacağını bildiğim için tahmin ettiğimde <gülüyor> onu alıp gittim dalmaya. Cebimde duruyordu ve plastik ya da çöp çıkarmadım. Herhangi bir dalış yapmadım bir hafta boyunca. Evet. Sürekli evet. çıkardık. Hatta işte insan Programa koymuştum bir fotoğraf arkadaş altına yorum yazmış. Ev düzümür bunlarla. Diyor. Yani aklına <gülüyor> ne gelsin ayakkabı, işte çatal, bıçak, şişe, kıyafet, ne ararsan çıkıyor. Evet sen bir de bana şey demiştin bundan bir sene falan önce konuştuğumuzda kutuplarda da hani çöpleri sayıyorsunuz benim bildiğim kadarıyla orada da kefir kutusu çok görüyoruz demiştin. Çok görüyoruz değil kefir kutusu gördük yani yüzden bir kefir kutusunun Kuzey Kutbu'nda ne işi var? <gülüyor> yani, <gülüyor> Türkiye'de üretilmiş değil mi? Bu? Yok yok Türkiye'de üretilmemiş bir Rusya'da falan üretilmiş bir ha, kefir kutusu evet. öyle dolanıyor ama şöyle bir şey var benim asıl araştırma konumu zaten Kuzey Kutbu. Evet. Ee, Kuzey Kutbu'ndaki çöp kirliliğine bak. İşte bir araç bir turist gemisiyle işbirliği yaptık. O hmm. turist gemisinin çok çok tatlı ve çok becerikli bir e, rehberi var. Gayet evet. diyecektim. E, o rehber bir şekilde turistleri tatilde çöp saymaya ve çöp toplamaya bunu da bizim bilimsel yöntemlerimiz ve kullandığımız protokollerle yapmaya ikna etti. Ha, ve, bir, bir şey evet, ve evet. biz bunun üzerine bir makale yayınladık hatta bilimsel bir makale yayınladık Bu, turistlerin e, topladıkları, nar, topladıkları çöplerle ilgili e, orada çıkarılan çöpler e, Almanya'ya Kuzey şeyden Norveç'ten Almanya'ya e, getirdik Hı -hı. import <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Getir, getirdik ve kategorize ettik oruç evet. şeyleri kaynak hangi Hı. ülkeden geliyorlar diye Arjantin'den çöp gelmiş mesela. Arjantin'den Kuzey Kutbuna Kuzey diyorsun. Kuzey Kutbuna çöp gelmiş. Evet. Yani, yani deniz akımları nasıl oluyor? Akıntılarla birlikte akıntılarla. Evet. Ve e, Kuzey Kutbunda gördüğümüz rakamlar gelen yani iki ton falan çöp çıkmış işte on günlük bir turist gezisinde. Sadece on günlük bir turist gezisinden evet, bahsediyoruz. Evet. ve Kıyıları dibindekiler... topluyorlar yani Svalbard'daki kıyılardaki ha, ha, evet. çöpleri topluyorlar. Ya, açık denizde i̇şte de işte var Brezilya'dan tabii. var. Avrupa'dan zaten çoğu Avrupa'dan işte Arjantin'den var. Yani baya plastik dediğimiz yaratık Artık yaratık diyorum ben ona. <gülüyor> Bayağı gidiyor yani geçiyor. Her tarafı geçiyor. Evet, gerçekten korkunç şeyler bunlar Yani Gülerek anlatıyoruz ama evet. Sanki böyle şey gibi bizden bağımsız gibi Gelişen bir şey ama aslında hepimizin Bir parça sorumlu olduğu bir şey değil mi Bu yani tabi ki yani sonuçta Plastiği biz kullanıyoruz evet. Ve kullandığımız plastikler bir şekilde denizlere Varıyor evet. hani bu ben denize Çöp atmıyorum demekle Üzerimizden yükümlülüğü atabileceğimiz Bir durum değil şu anda Bir sürü insanın bence yanlış anladığı Nokta burası işte ben çöp atmıyorum Ben Hı -hı. işte denizi kirletmiyorum Böyle bir noktada değiliz çünkü kullandığımız her şey bir şekil denize varabiliyor yani evet. kullanmak zaten o riski göze almak demek benim dünyamda artık geldiğim noktada. O yüzden işte ben çok temizim işte çöplerimi ayırıyorum da işte plastiklere denize atmıyorum falan böyle bir dünya yok artık ama maalesef bu nedense çok zor anlaşılan bir evet, nokta evet. şu anda. O konudan aslında bahsetmemiz daha derinlemesine bahsetmemiz lazım ama şimdi ben şeyleri hatırlıyorum hani dinleyicilerimiz için çarpıcı olması açısından mesela geçtiğimiz sene Norveç'te bir balina kıyıya vurmuştu ve balinanın midesini açtıkları zaman içinden 30 tane farklı böyle plastik torba Çıkmış. Ve bunlar da e, tabii sonuçta plastik doğada çözülen bir madde olmadığı için daha doğrusu çözülmesi yıllar aldığı için e, hayvanın sindirim sistemine tıkamış ve bu hayvan açlıktan ki midesi dolu plastikle ama hiçbir şekilde besin alamıyor. Besinsizlikten artık böyle harap bir tap düşmüş. Normalde Norveç kıyılarında yaşamayan bir hayvan yüzlerce metre ileriye doğru gitmiş yüzlerce kilometre Aa. pardon. Ve artık en sonunda besinsizlikten sensizlikten bir tap kıyıya vuruyor. Ondan sonra bu olaylar ortaya çıkıyor. Almanya'da da var benim bildiğim. Kuşlarda da var. Bunlarla ilgili ne diyebiliriz? Ya zaten hani biz bunları karizmatik canlılar diyoruz. Medyanın da genel popülasyonun da en çok dikkatini çeken bu canlılarla plastiklerin etkileşimi oluyor. Yani en evet. azından bir farkındalık yaratabiliyor bu noktada. Hı hı. Ben şey örneği verebilirim, ee, Almanya'nın kuzeyinde ufacık bir ada var Helgoland diye. Ben, bizim laboratuvarları orada, ben topladığım örnekleri orada inceliyorum. Ee, şeyleri, yarlar, adanın etrafındaki yarlar tamamen plastikle kaplı. Almanya'da ve de. Almanya'da şeyde, yani. e, kuşlar, oradaki kuşlar yuva yapmak için balıkçı ağlarının, ...plastiklerini malzeme olarak kullanıyorlar... Ha, evet, ...tamamen evet, evet. onlarla kaplı... ...hatta geçen sene... ...yavrulama sezonunda oradaydım... ...işte birkaç tane yavru plastik ağlara takılmış... ...ve ölmüş, orada ha. asılı duruyor... ...ya böyle bir manzara var... İşte ...sonra tekrar gittiğimde... E, şey ...yarlardan gitmişti kuşlar... Bütün her taraf plastikle kaplı. Yani böyle korkunç bir manzara görmedim ben daha önce. Bu, bu hmm. tamamen işte denizden toplayıp getirip orada şey malzemesi yuva malzemesi olarak kullanıyorlar. E başka bir şey kalmayınca tabii hayvanda onu bilemiyor. Bazen de bunu yiyecek olarak yiyorlar. Tabii tabii yiyorlar zaten hani asıl şeyde e, plastiklerle... De canlılara baktığımızda en çok etkilenen deniz kuşları. Evet. Hatta deniz kuşları Avrupa'da indikatör olarak kullanılıyor. Plastik kirliliği ne hale geldi denizlerdeki plastik kirliliği. Belli periyotlarla işte ölmüş deniz kuşlarını alıp işte midelerinin içine bakıp plastik part sayısı ne kadar değişmiş diye takip ediliyor. Aslında Hı -hı. Hani kuşlar kullanılıyor. Bunu yapmak için şeyi takip edebilmek için değişimi takip edebilmek evet. için. Ya yani bu sadece bu örnekte işte deniz kaplum bağları, balinalar, yunuslar, işte e, deniz kuşları. Biraz önce şeyle e, feri, Vapurla geçerken şeyden Anadolu yakasından Avrupa yakasına işte yunusları gördüm, bir heyecanlandım, ayağa kalktım, ah yunuslar geçiyor falan. Tam o sırada önümden bir plastik poşet uçarak denize düştüm. Yani <gülüyor> bir <gülüyor> <Bu> sanatçı, sanatsal <gülüyor> çalışma yani, olmuş aslında. Aa dedim. <gülüyor> Modern sanatlar falan. Evet. <gülüyor> Gerçekten dehşet boyutlarda... Şimdi benim okuduğum bir çalışmada 2050 yılı gibi dünyadaki bütün kuşların %99'unun sindirim sisteminde plastik olacağı söyleniyor. Belki bu oldu bile yani bu araştırmalar zaten öyle hani çok net bir şekilde Tabii. E, gerçek tabloyu koyamıyor açıp ortaya. açıp içine bakamıyorsunuz yani bu araştırmaların hepsi bir takım yaklaştırmalarla yapılan araştırmalar. Ben şu anda zaten bütün deniz kuşlarında plastik olduğundan midelerinde eminim yani hani çünkü evet. plastik. O kadar yüksek şeyde rakamlarda e, buluyoruz ki plastiklerimizde zaten durum odur şu anda. Evet sudan gelende çok güzel bir konuğum var demiştim Tekrar etmek istiyorum altını çizmek istiyorum Mine Tekman bizimle Kendisi Alfred ve Genel Kutup ve Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nde doktora öğrencisi Zaten yüksek lisansında denizlerdeki mikro, plastik kirliliğiyle Mikroplastik de var bunun içinde Plastik kirliliğiyle ilgili yaptı Şimdi çok önemli şeylerden bahsediyoruz Denizlerdeki kirliliği dünya çapındaki kirliliği anlattı biraz bize Ve canlılara bunun etkisinden Bahsettik. Şimdi Mine sen kuşlardan bahsettin ben balinaları söyledim falan insanların etkisi nedir bunu yani bunca canlıya oluyorsa bize de etkisi oluyordur kaçınılmaz bir şekilde hı hı. Ee, Geçen Mart ayında e, Amerika'da Marine Debris konferansa katıldım Orada bir araştırmacı merak etmiş, kendi kanından örnek almış ve içerisinde mikroplastik var mı yok mu diye incelemiş ve mikroplastik bulmuş kendi kanında. Of çok kötü. Yani durumumuz bu. Hmm. Ee, en büyük sorulardan biri işte mikroplastikler dokulara karışıyor muydu? Ee, hı hı. Üzerinde hı hı. çalışılan e, çok yakında bir araştırma yayınlandı mikroplastik değil ama nanoplastik birazdan belki onun üzerinde de konuşuruz hı hı. biraz e, balıkların beynine geçiyor. Bunu evet, yani. kanıtladık. Bu şey demek hani hücre duvarını geçiyor artık dokulardan da geçiyor. Ya bizim hmm. de vücudumuzda var. Hani ciğerlerimizde evet, falan evet. olduğunu da biliyoruz. Kanımızda olduğunu da biliyoruz. Havada olduğunu da biliyoruz. Bununla ilgili araştırma da Toprakta, var. Toprakta, havada, suda her yerde Biz var. Biz yani, işte sonuçta. kuzey Kutbundan kar örnekleri alıyoruz mesela. Onun içerisinde şey var mikroplastik var mı diye bakıyoruz. Çok yüksek miktarlarda mikroplastik bulduk. Kuzey Kuzey Kutbundan hem de yani hani öyle çok olması beklenen hani çok yüksek yaşlar. olduğu bir yerde de değil. Hani Artık mikroplastikler, nanoplastikler hayatımızda. Bize ne yaptığından çok emin değiliz. Ee, hayvanlara ne yaptığını biliyoruz. İşte üreme sistemlerini bozuyor... Ee, hmm. Yeme alışkanlıklarını ya da avlanma alışkanlıklarını değiştiriyor. Bunları biliyoruz. Bize ne yaptığını bilmiyoruz. Çünkü bu çalışmalar hayvanlar üzerinde yapılan hep deneysel çalışmalar. E i̇nsanlar Elbette. üzerinde Hı. deney yapamadığımız için de aslında bilmiyoruz şu anda tam olarak ne yaptığını. Ama işte farelerde yapılan bir araştırma var. Endokrin sistemlerini bozuyor diye. O da bir memeli. Hani ben Hı. de aynı etkiyi insan üzerinde de beklerim. Evet yani sonuçta omurgalı hayvanlara olan şeyler aşağı yukarı bırak memeli olmasın hani... Evet. Bizde de olabilir gibi geliyor. Zaten benim bildiğim kadarıyla bu özellikle teksil işçileri üzerinde yapılmış araştırmalar var. Onlarda da işte şimdi tekstil ne alaka diyebilir dinleyicilerimiz ama sonuçta polyester, polyamid dediğimiz işte özellikle bu dağcılık malzemeleri işte hı hı hı. ne bileyim o polarlar uçuran, falan. Kaçıran. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> uçuran, kaçıran, uçuran, evet. yani kaçıran. Mesela polar bir ceketi yıkadığınız zaman, makinede yıkadığınız zaman 250 bin tane sentetik fiber hı hı. ondan çıkıyor. Yani mikroplastik. Mikroplastik çıkıyor. az. Aynen. Yani plastik Tek dediğimiz şey, aynen. Tam. Yani evet. mikroplastik dediğimiz şey işte ya da plastik dediğimiz şey su şişeleri, plastik poşetler işte plastik poşetlerin kullanımını yasaklayalım ve dünya kurtulsun falan böyle bir böyle bir şey e, durum değil. Hani ya bu kadar basit bir her şey taraf, değil yani evet, her taraf, Bayağı tamam. kompleks bir problemden bahsediyoruz Yani bunun içinde fiberi var işte Büyük büyük plastik parçacıkların Ufalanıp küçülmesi var Nano seviyeye ulaşması var Canlılara etkileri var yani bayağı kompleks Bir problemden bahsediyoruz aslında evet. Şimdi o çalışmaya dönecek olursak Ben bir şey eklemek istiyorum ee, Teksil işçileri bunları soluyorlar Çünkü Hı -hı. o kadar küçük ki makro Hı -hı. Şey, Mikroplastikler Hı -hı. bunlar sonuçta insanların ciğerlerini oradan da kana Sonra da işte hücre duvarından seni de Hı -hı. Dediğin gibi pek çok organa geçebiliyor ve genelde kısırlıkla ilgili sorunlar olduğu hı -hı. söyleniyor. Ama e, benim bildiğim kadarıyla hani henüz insanlar üzerinde aynen senin altını çizdiğin gibi fazla çalışma yok. Hı -hı, hı -hı. E, aslında çok az şey biliyoruz ama galiba hani çok da bilmeye gerek yok değil mi Mine? Yani her şey ortada aslında. Yani bunu söylemek e, ne kadar doğru bilmiyorum ama bu alanda çalışan ve hayatını devam ettiren biri olarak... E, ya. Geçen sene ben örneklerimi incelemeye başladığımda çok ikna değildim. Yani tamam mikroplastik var diye dolaşıyordum. Yani bir senelik. He, aynen evet. yani bir senelik Ama. çalışmanın sonunda ben o kadar ikna oldum ki bu mikroplastiklerin denizlerde korkunç rakamlara eriştiğine, canlıların bünyesine girdiğine. Ya yani bence artık biz bu alanda çalışmayı durduralım. Çünkü hani var zaten. Daha çalışacak, daha ortaya koyacak çok da bir şey yok. Bütün <gülüyor> evet. o kaynakları bu işin kaynağını, bu sorunu kaynağından çözmeye harcayalım ya yani evet, gerçekten evet. hani tahmin edebileceğimizin çok üzeri bir boyuta gelmiş durumda Yani bunun bir de şeyi var denizlerde biz e, işte kuzey kutbunda örnek topluyoruz Sediman örnekleri topluyoruz deniz tabanından Onun Aha. içinde korkunç miktarlarda var Çok yeni bir araştırma bizim enstitüden birlikte yaptık e, Deniz buzu, buzulların içerisinde e, denizlerden daha çok mikroplastik var Denizlerde ha. yüzenden yani Onun sebebi ne? Ya işte şey buz donarken etrafındaki parçacıkları aslında içine hapsetme özelliği var. Ha, e bunun evet. üzerine şeyde atmosferden gelenleri de eklerseniz işte kuzey kutbuna zaten bir sürü akan nehir var. Nehirlerin de bu parçacıkları taşıdıklarını biliyoruz. Bunların ha. hepsi birleşince çok büyük rakamlarda çok büyük miktarlarda deniz buzunda mikroplastik var. Evet. Şimdi iklim değişikliği diyoruz işte buzullar eriyor diyoruz. O buzullar eriyince çok güzel o... Mikroplastikler de denize karışıyor evet. Mesela ben kendi da bütün dünyaya, tabii Ben karaları. kendi araştırmalarımda örneklerimi incelediğim zaman En fazla mikroplastik deniz buzuna Çünkü biz Kuzey Kutbu'nun e, Svalbard'ın batısında araştırma yapıyoruz Hı -hı. Orası tam şey bölgesi Donma ve erime bölgesi i̇şte Donma bölgesinde Buza en yakın bölgede En fazla mikroplastiği buluyoruz mesela Çok ilginç evet Ya bir de şey geldi aklıma Sen böyle hani çekiyor deyince buzul ee, bir de hani benim bildiğim kadarıyla doğru mu bilmiyorum sen beni düzeltirsin hı hı. yanlışsa. Mikroplastiklerin şöyle bir özelliği de var. Ee, ortamda yani bulundukları ortamda bu bir sıvı ortamda olabilir deniz gibi veya havada. Bütün o toksik maddeleri kendilerine mıknatıs gibi çekme özelliğine sahipler. Yani sadece plastik meselesi değil. Hı hı. Aynı zamanda toksik birer e, toksik topluma dö dönüşüyorlar. Gerçekten işte şey hani... E... Persistent, organik, şey Dirençli anorganik. mi denir? Ha, Hı -hı. işte o kalıcı şeylerin, bütün denizlerde yüzen zehirlerin toksik maddeler aynen dediğin gibi plastikler üzer, üzerinde toparlanıyorlar. E zaten plastiğin Hı -hı. kendisi de. Aslında plastik dediğimiz şey, polimer diyoruz biz buna. Organik Hı -hı. bir molekül aslında bakarsan. İşte karbon bağları var, kocaman bir molekül. Ama bu plastik daha da sağlam olsun diye bir sürü eklenti yapılıyor bu evet. plastiklere işte bisfenol A mesela çok bilinen bir şey aslında hani zarar daha çok onlardan geliyor zaten plastiğin kendisinde bu toksik maddeler var bir de etrafındaki aynı dediğin gibi toksik maddeleri de topluyor Hı -hı. ya orada bir Toksik madde cümbüşü şeklinde denizlerimizde yüzen işte trilyonlarca plastik parçacığı var. Bu işte makroplastiği var, mikroplastiği var, nanoplastiği var. Yani hakikaten bir çorba şeklinde. Plastik çorbasına dönüştü denizler. Plastik yani çorbası denizden. tabii tabii denizler ama... plastik çorbası şeklinde şu Aynen, anda. Aynen mini ama vücutlarımız da öyle galiba. Ya aslında dünyaya ne oluyorsa, gezegene ne oluyorsa bedenimize de aynı şey olmuyor mu? Yani tabii. sonuçta kanımızda da bu maddeler... Bu küçücük ve küçük olmasına rağmen içinde çok fazla toksik madde barındıran bu topçuklar veya işte mikroplastik dediğimiz, nanoplastik dediğimiz maddeler yüzüyor. Ve oradan hücrelerimize, organlarımızda birikmeye başlıyor, dokularda birikiyor derken bir bakıyorsunuz kanser olmuşsunuz, başka bir şey olmuş. Aa nereden oldu işte yani... Aslında Allah'ın işi falan değil, kendi işimiz. Biz bu noktaya getiriyoruz tabii işi. Tabii ki. Yani sadece evet. plastik değil tabii ki bütün bu hastalıkların sebebi ama o da evet, hani tabii. o da faktörlerden bir tanesi tabii ki. Yani doğaya ne yaparsak kendimize de aynı şeyi yapıyoruz. İşte bu mikroplastikleri denizde balıklar yiyor, biz de balıkları yiyoruz. Balıklardan plastik alıyoruz. Yani evet. atın, attığımız gibi aslında bizim bünyemize vücudumuza geri dönüyor. Bakarsın. Evet, aynen. Attığımız ya da kullandığımız bize gibi diyelim. Attığımız gibi demeyelim. Gene o başında evet, konuştuğumuza evet. geri dönmeyelim. Biz kullan dığımız zaman bir şekil onlar denize gidiyorlar hani evet. bu şey değil at çöp denize çöp atmıyorum ben şahane bir insanım demekle mevzu hmm. çözülmüyor ya böyle kampanyalar da var denize çöp atmayın işte atmayacağız falan gibi aslında bunlara da birazcık e, değinsek mi çünkü yani denize çöp atmayalım da çöp ürettikten sonra nereye atacağız yani baştan üretmememiz gerekiyor galiba Tabii tabi baştan üretmemiz gerekiyor işte e, insanlar şey olduğu zaman böyle e, bir teknoloji çıktı işte denizi temizleyeceğiz diye bir haber çıkıyor. Herkes çok seviniyor. Ey biz bu sorunu teknolojiyle Hı. çözeceğiz falan ama çöp çıkarmaya devam ettikçe istediğin teknolojiyi koy yine üretiyor olacağız. Yani de denizleri temizlemekle de çözülecek bir mevzu değil. hadi denizleri temizleyelim büyük plastikleri alalım küçük olmasınlar. Yine çok küçük parçacıklar denizlerde var. Yani bu bayağı karmaşık bir problem aslında. Evet. Ee, Mine şimdi şey diyorlar bir de ondan da bahsedelim bence güzel bir şey olur. Çünkü çok kavram karmaşası var. Mesela bir pet ömrünün 450 sene olduğu söyleniyor. Bu ne demek Valla ben ne demek olduğunu bilmiyorum. O rakamları nereden <gülüyor> çıkardıklarını da çok bilmiyorum ve anlamıyorum. oyunu ikisini çekmek için tabii öyle rakamlar Belki sunmak... Belki basitleştiriliyor basitleştirmek falan. Basitleştirmek için evet. güzel oluyor da yani plastik şişe işte denize karışınca denizdeki dalganın ve güneşin etkisiyle daha hızlı parçalanıyor. Mikroplastik haline dönüyor. Üzerine işte denizden gelen toksik maddeler ekleniyor. İşte boyutlarının işte bir boyutu da bir santim oluyor da diğer boyutu da elli işte 50 mikron mikron oluyor falan yani hani bu böyle Hı -hı. işte 450 sene sonra bu yok olacak falan böyle bir dünya yok yani hani böyle <gülüyor> plastik şey var doğaya yok doğada oldu. bekliyor bekliyor 450 sene sonrasında bu diye <gülüyor> kayboluyor böyle bir evet. dünya yok yani bu bayağı karmaşık. Bir de şey var belki söylemekte fayda var işte geri dönüşüm geri dönüşüm çok fazla üzerinde durulan bir mevzu. Bu geri dönüşüm de işte bir plastik şişeyi geri dönüşüm sonsuza kadar geri dönüştüremiyorsunuz 7-8 evet. kere geri dönüşebiliyor ama yapılan pratik bu da değil işte plastik şişeler toplanıyor bunlardan kıyafet yapılıyor Hı -hı. ondan sonra kıyafette kullanılmadığı zaman işte do çöp dolgularına gidiyor Hı -hı. Yani toprağa, geri toprağa geri dönüyor yani böyle bir sonsuz döngüsel dönüşüm ekonomi yok. şeklinde anlatılan bir sistem yok. Ayrıca geri dönüşüm maliyeti de çok yüksek. Yani hani bir tarafı yapacağız derken öbür tarafı da bozmaya geliyor. Ya yani bunun tek çözümü daha az kullanmak ama bunu sadece işte tüketiciye yüklemekte çok büyük bir yanlış olur. İşte ben markete gittiğimde plastikle kaplı olmayan ya da paketlenmemiş hiçbir şey bulamıyorum mesela. Evet. Yani bulamıyorsam ne alacağım? Bu sadece işte tüketicinin sorumluluğu o almasında dünyayı kurtaralım. Bu Böyle bir dünya yok zaten sistem bunun üzerine kurulmuş. E, plastik üreticilerinin sahipleri zaten hep petrol şirketleri. Ya burada da öyle bir döngüsel durum var işte buna... Benim hı hı. bulduğum çözüm, ben kendi iç huzurumu sağlamak adına kullanabildiğim kadar az plastik ve sentetik materyal kullanmaya çalışıyorum. Kıyafet aldığım zaman artık çok dikkat ediyorum. İhtiyacım yoksa almıyorum hani. Hı hı. Sentetik de almıyorum, işte koton da almıyorum. Evet. Çok güzel söyledin. Zaten yapılması gerekeni söyledin. Daha az tüketmek gerekiyor. Daha az plastik tüketmek gerekiyor. Evet, yani daha düzgün evet. ürünler tüketmek gerekiyor. Söylenecek fazla bir şey yok artık bunun evet. üzerine. Çok teşekkür ediyorum yine geldiğin ben için. Ayaklarına ederim. sağlık. Evet, Sudan gelenden bu haftalık bu kadar. Hoşça kalın. Sudan gelen.